Şans mı, şanssızlık mı? Hikaye, Çin düşünürü Lao Tuzo'nun zamanında geçer. Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara çok büyük paralar teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at, bir at değil benim için, bir dost.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 Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Bundan sonra ne olacağını kimse bilemez. Köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün geçmeden at bir gece ansızın dönmüş. Meyer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler. Toplanıp ihtiyardan özür dilemişler. ''Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil. Adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir at sürün var.'' ''Yine karar vermek için acele ediyorsunuz.'' demiş ihtiyar. ''Sadece atımın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz.'' Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemişler ama içlerinden ''Bu adam sahiden aptal!'' diye geçirmişler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. ''Bir kez daha haklı çıktın'' demişler. ''Bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak.'' ''Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı olacaksın.'' demişler. İhtiyar, ''Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz.'' diye cevap vermiş. ''O kadar acele etmeyin. Oğlun bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru?'' ''Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı ise asla bilinmez.'' ''Birkaç hafta sonra düşmanlar büyük bir ordu ile saldırmış.''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 Oysa bizimkiler belki de asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil. Şansmış meğer. Siz erken karar vermeye devam edin demiş ihtiyar. Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah biliyor. Lao Tuzo, Öyküsünü şu nasihatle tamamlamış. Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar, aklın durması halidir. Karar verdiğiniz mi düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurursunuz. Akıl, insanı daima karara zorlar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.